Nereden Ebuzer? Gıfar kabilesinden. Gıfar kabilesi neresi? Mekke'ye 250 kilometre, Medine'ye 200 kilometre, tam Mekke ile Medine'nin ortasında. Bedirle Rabig denen bölgenin hemen yanı başında. Gıfar kabilesinin bir özelliği var. İnanılmaz derecede eşkıyalık affedersiniz.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 Daha selam yok. Yıllar sonra selam Medine'de Müslümanların parolası olacak. Ne zaman selam Müslümanların parolası olunca Hazreti Ebuzer yeminle şunu söyleyecek. Vallahi ben Kur'an'dan önce el, selamı verdim. Peygamber de selamıma icabet etti. O Kur'an'dan önce Kur'anca konuşmuş.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 onların kabilesinden geçiyor o gifarlı Ebu Zer'dir şimdi onun ailesi sizin kervanlarınızı oradan geçireceğini mi zannediyorsunuz öylelikle bırakacaklar kan revan içinde taşınacak Hazreti Ebu Zer Darül Erkam'a aleyhissalatü vesselam Efendimiz ey Ebu Zer ben sana demedim mi benim kavmim sana zarar verir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 İki kez efendimiz bana sarıldı. Hayatım boyunca ben onları unutmayacağım. Biri o gün, biri de vefatına yakın. Hazreti Ebuzer gelecek. Arkasında Gifar kabilesi, Eslem kabilesi Müslüman olmuşlar. Efendimiz soracak. Kim bunlar? Ya Resulallah, Gifar kabilesi diyecek. Allah Resulü onların isimlerini Güzel bir biçimde yorumlayacak. Allah gifara mağfiret etsin diyecek. Sonra soracak bunlar kim? Eslem kabilesi diyecekler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlar içinde diyecek ki Allah onları selamete çıkarsın salim kılsın. Hicretin 5. yılı. Efendimizin vefatı hicretin 11. yılı. Hazreti Ebuzer'in Medine'de Peygamber aleyhissalatü vesselamla Kaldığı zaman zarfı Sadece 6 yıldır Sadece o 6 yılı ben size Saatlerce anlatmam lazım Ama ona ne benim takatim Ne de sizin takatiniz yeter Bir kaç rivayet söyleyeceğim Medine'ye gelir gelmez Suffa mektebinin En gözde talebelerinden biri olur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 Oraya hanımı Ümmü Zer ve oğlu Zer ile beraber gitmiştir. Bedevi liderlerden Uyeyne İbn Hızn adamlarıyla beraber o develeri elde etmek için oraya bir sefer düzenlemiş. Hazreti Ebuzer'in oğlunu orada şehit etmiş. Hanımı Ümmü Müzeri de kaçırıp develerle götürmüştür. Ve Ebuzer Medine'de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 Tebuk gazvesini Anlatmamak olur mu dostlar Hicretin 9. yılı Zorluk seferi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bizans'ın üzerine 30 bin kişilik Bir askeri sefer düzenleyecek Zorluk seferidir ceyş Ostra'dır Efendimiz O seferi Düzenleyebilmek için Müslümanlardan Mal istiyor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 O cümle onun mübarek ağzından çıkıyor. Çünkü efendimiz çok iyi tanıyor. Ebuzer seferden geri kalacak birisi değil. Bir iş olmuştur. Aradan bir müddet geçiyor. Bir kişi gözüküyor. Hazret Ebuzer yaşlı deve ile yola devam etmeyi düşünmüş ama deve bir türlü o yolu yürüyememiş. Bakmış ki bu iş deve ile olmayacak.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 vahdehu ve yemutu vahdehu ve yubasu vahdehu Allah Ebu Zer'e rahmet eylesin o tek başına yürür tek başına ölür tek başına haşrolur Ebu Zer tek başına ümmettir Hz. İbrahim gibi o insanların içerisinde pek yoktur Tabiat onu kaldırmaz bir gün gelecek efendimize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 Vali olana kadar benim kardeşimdin, şimdi değilsin diyor. Bu Ebüzeri farklı bir haliyle bize rensmeden bir haldir. Onun bu hassasiyetinin vefatına kadar devam ettiğini biz göreceğiz. Efendimizin zamanında onun hali böyledir. Hazreti Ebubekir gelecek hilafete iki buçuk yıl boyunca Hazreti Ebubekir İslam devletini Zorlu bir süreçten geçirirken Ebu Zer hep onun yanındadır Hazreti Üsamen'in ordusundadır Ridde savaşlarında Halid bin Velid'in yanındadır Ve diğer savaşlarda Hazreti Ebu Bekir ondan razı O Hazreti Ebu Bekir'den razı olarak gidecektir Hazreti Ömer devri gelecek On buçuk yıl İslam'ın izzet günleri Fetih günleri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 Hazreti Osman İslam Devleti'nin halifesidir, üçüncü halifedir ama Şam'a gittiği zaman farklı bir manzarayla karşılaşır. Şam valisi koca bir saray yapmıştır. Hiç Hazreti Ebubekir Bekir döneminde, Hazreti Ömer döneminde Müslümanların alışık olmadığı bir şeydir. Seksen yaşındaki o ihtiyar delikanlı varacak Şam Sarayı'nda,